Toplumcu gerçekçi, sanat anlayışını benimseyen bir yazarım. Hakkınızda karamsar ve içe dönük bir şair olduğunuza dair söylentiler var. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Doğrudur, karamsar ve içe dönük bir şairim. Sosyalist şiir anlayışına uygun olarak şiirlerimde sınıf çatışmasını, zenginlerin fakirleri sömürmesini, işçilerin sendika haklarını, siyasi baskıların neden olduğu acı sorunları işledim. Ayrıca, her şey açık açık söylenmelidir düşüncesi, şiir anlayışımın temelini oluşturur. Hapishane Edebiyatı denilen içeriğe uygun ürünler de verdiğinizi görüyoruz. Doğrudur. Marco Paşa dergisinde mizahi yazılar yazmış olmanız sizin için önemli mi? Elbette. Bu yüzden, roman ve hikayelerimde mizah önemli yer tutar. Şiir, roman, hikaye, tiyatro, Anı, fıkra gibi birçok türde eser verdiğinizi görüyoruz. Son dönemlerimde anı ve çocuk edebiyatına da ağırlık verdim. En ünlü eseriniz Hababam sınıfı filme uyarlanmadan önce tiyatro olarak sahnelenmiş. Doğru mu? Doğrudur. Sizden son olarak eserleriniz hakkında da bilgi almak isteriz. Roman Karartma Geceleri Sarı Yazma Yıldız Karayel Tiyatro, Hababam sınıfı Karadeniz'in kıyıcığında, bunları bilsek yeterli.